Çeviri ve Ayşe Tütüncüm merhabalar. Merhaba. Bir kere daha Açık dergi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biraz önce bir parça dinledik Açık Dergi'nin içinde. E, Aravodun Temin e, bir anonim Ermeni türküsü. E, esasında hı hı. yaklaşık bir haftadır da çeşitli mecralarda dinlemek, görmek mümkün oldu bu türküyü. 24 Nisan için yapılmış, 42 müzisyenin ile yapılmış e, bir parça. E, hı hı. Size... Hemen bir bağlantı yapmak istedik esasında düzenlemesi size ait olduğu için bu parçanın. Hı hı. Çok da lafı uzatmadan size sözü bırakmak istiyorum. Bu türküyü yağmurlu bir nisan günü icrasının fikri nasıl ortaya çıktı diye sorayım. Ee, şöyle ben epey bir süredir yani bir 6-7 yıldır tarihte neler olmuş olduğunu çok çeşitli açılardan karşılaştıra karşılaştıra böyle bir bilgi edinme şeyine kapıldım. Hı hı. E, rahat edemiyorum böyle sürekli okuyorum anlamaya çalışıyorum falan. Bu arada okuduğum şeylerden biri de e, Krikor Zohrab'ın biyografisiydi. Nesim Ovadir İzrail tarafından yazılmış olan. Hı hı. Orada Krikor Zohrab e, işte 1900 başlarındaki Osmanlı meclisindeki bir Osmanlı Ermeni milletvekili. Tabii onun şahsında, e, onun hayatını araştırırken o dönemi de epey bir araştırmış oluyor kitap. E, beni şey çok etkiledi, çok önemli bir şahsiyet kendisi. Çok olumlu bir adam, çok ılımlı bir adam, akıllı bir adam ondan sonra. Zaten bir hak savunucusu, avukat ondan sonra, yazar ondan sonra. Bir kültür insanı aynı zamanda. Aynı zamanda çok mucip. Espiritüel, entelektüel Güzel giyinmeyi seven Hayatı seven bir adam Hı -hı. Canlı, neşeli Fakat bunca olumlu kişilik Sonuçta onun e, hayatının e, Bir ölüm Ve yollanışla bitişini engelleyemiyor Hı -hı. İşte bu bana çok üzücü geldi e, Onun nezdinde bütün Olarları bir kez daha anlamaya çalıştım e, Ve 24 insan için Bir şey yapalım istedim ondan sonra ve zaten sevdiğim çok sevdiğim bir e, parçadır Aralaz'ın temin öteden beri daha önceden bildiğim çaldığım bir parçaydı zaten onu düzenleyelim çalalım dedik hatta bunu iyice kalıcılaştırmak üzere e, Ümit de videosunu çekti ve evet. böylece biz de bunu hani yaygınlaştırabilir olalım istedik hı hı. Evet, Ümit Kıvanç videosunu çekti. Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda gerçekleştirilmiş bir kayıt evet. olduğunu da söyleyelim bu arada. Evet, onu da eklemem lazım. Çünkü Çıplak Ayaklar Stüdyosu ve o kumpanya zaten benim çok sevdiğim bir ekip. Ve çok canlısı veren çalışan bir ekip. Her evet. yaptığı işte. Hı hı. Bu işte de gene aynı şekilde Gayret gösterdiler. Onların sağlığını çiftli bir kolaylık oldu. Hı hı. yani Aslında böyle ayıramıyorum. Herkesin adını burada tek tek defalarca zikretmek istiyorum ama ona yerimiz var. Evet. Ama yani bu işin içinde 42 müzisyen artı 15-20 kişi daha teknik ve film ekibi ve mekan hazırlayıcı ekip olarak saymamız gerek. Tabii. Evet, tabii. Bundan bahsetmişken hepinizin gerçekten elinize sağlık demek geliyor insanın içinden bir kere daha. Ben şeyi merak ettim bu arada. Arabod'un temin, sanırım bir düğün şarkısı. Fakat biraz da ağıt. Yani dinleyenler zaten bu hissi alıyorlar. Neden bahsettiği hakkında bilginiz var mıdır acaba? Tabii, tabii. Şimdi bu düğün şarkıları ilişkiler tabii ki konu hani Mesela evlenince damat şarkısı, ise, damat ne hissediyor? İşte kayınsa kayın ne hissediyor? Babaça baba hissediyor? Kızı giden anne anaysa ne hissediyor? Ama bu durumda da gelin ne hissediyor üzerine bir parça. Hmm. Ee, i̇şte parçanın nado sabah karşı zaten. Parçada böyle de değişik bir hava var. İşte önce anne diyor ki kızım seni almaya gelecekler birazdan ortalık ağırdığında diyor. Ondan hmm. sonra. İşte kız da evet ben gidiyorum artık uzaklı yerlere gidiyorum diyor. İşte annesi annen baban sana kurban olsun bu yeni hayatında falan diyor. Yani hani bu evden ayrılışında yeni hayata adım atmanın müthiş bir hüznünü yaşıyor parçada. Evet. E, bütün çözlerine vakıf değilim ama e, böyle bir 6-7 satırını çevrildiği için biliyorum. Hı. Öte yandan parçada zaten o hani uzak ziyalara gidiyorum diyor o his çok var zaten. Böyle bir çok yumuşak ama çok koyu bir hüzün var. Evet kesinlikle öyle. Ayşe Tütüncü çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ee, şimdi ben bu, çok teşekkür ederim. Bu parçanın zaten e, yapılma vesilesi 24 Nisan olduğu için e, belki üzerine daha fazla bir şey söylemeye gerek yok ama ben yine de tabii ki de sormak istiyorum ee, son sözlerinizi 24 Nisan ile ilgili olarak bir şey eklemek ister misiniz acaba ee, şunu eklemek isterim ee, 2008'de Eskişehir Orhan Gazi Üniversitesi'nde bir insan hakları hastasına katılmıştım gayetli olarak ve piyano çalmıştım orada Cem Kaptanoğlu hocanın toplumsal yaz üzerine konuşmuştu. Ve o konuşmayı hiç bir zaman unutamadım. Bize o gün o kadar güzel yarım saat içinde toplumsal yasın insanları nasıl da iyileştirebileceğini anlatmıştı ki. <Gülüyor> o günden beri de aslında bu, bir şeyler var kafamda. Böyle hani bir şeye beraber ağlamak beraber gülmenin yolunu açabilir gibi bir şey. <Gülüyor> yani beraber yas tutmak beraber törene katılmak çok önemli bir şey. O törene katılmak için e, fiil işlemiş olmak, suç işlemiş olmak falan bunlar gerekmiyor. Sadece paylaşmak. Ve bugün mesela ben o yüzden bunu yaşayabilmek için 19-15'te Taksim'e gideceğim. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.